Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Mehmet Richard Önal, Tolga Sadri Kocaerkek ve Erdem Görgün'e teşekkür ederiz. dilden dile titreşimler Hazırlayan da Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Emre Oral Burç, Abdurrahman Tarıkçı Emre Ay ve Şeyh Musfidan'dan oluşan 5 Quartet isimli grubun ikide bir ismini taşıyan albümünden dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. İlk türkü Kütahya yöresine ait. Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den Mustafa Hisarlı derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usuri ise 2-2-2-3. Bu meşhur Kütahya türküsünün ismi ise Ah İstanbul Music mm -hmm. Oh. in Beş kuartıttan şimdi bir de Kayseri Türküsü dinleyeceğiz. Ama ondan önce bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki Abdurrahman Tarikçi'nin bir önceki İmece projesi de albümleşmişti. Ki Abdurrahman abi programa da geldi sağ olsun. O albüm de çok güzel bir albümdü. Fakat bir dinleyici olarak açıkçası benim fikrim bu ikide bir isimli albümle Mece'den daha güzel bir Çalışma yapmışlar. İki çalışmada güzel olmakla birlikte ben bu çalışmada icra edilen türküleri bir iki gündür sürekli dinliyorum. Ellerine sağlık sağ olsunlar. Programı dinleme ihtimalleri çok çok düşük ama dinliyorlarsa buradan davetimi de yapmış olayım. Her zaman Açık Radyo'ya bekliyoruz. Grup olarak ya da tek tek programda ağırlamaktan memnuniyet duyarım ben açıkçası. Beş kuartttan şimdi bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü bu. İsmi ise Germir Bağları. olara avlar Bu arada bu türküde geçen Arabaya Taş Koydum, Ben Bu Yola Baş Koydum dizeleri üzerine önceki yıllarda yorumlarımı aktarmıştım. Bu dizelerde bir öykü anlatan ve birbirleriyle sıkı bağlılık oluşturan dizeler. Yani öyle laf olsun diye Türkiye'ye yerleştirilmiş sözler değil. Yorumlarımı tekrar aktarmayacağım ama türküyü dinlerken aklıma geldi. Yine de bunu vurgulamadan geçmeyeyim diye düşündüm. Şimdi sırada Haluk Tolga İlhan'ın Dağra Duran isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Nevşehir Hacı Bektaş ait olan türkünün kaynak kişisi Nurettin Güler, derleyen ise TRT Ankara Radyosu. Türkünün ismi de Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık. Gidiyorum sen hemen ağlayan ağlayan Ağla, ağla, dön ağla. Sırada kardeş türkülerden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilk ikisi Yol isimli albümden, birincisi Kars yöresine ait Ermenice bir eser. Braç isimli grubun icrasından Kardeş Türküler bu eseri tanıyıp almış ve Yol isimli albümden dinliyoruz. Hanane Arlan kuzeye sarı soğuk imyan Kardeş Türkülerin "Yol" isimli albümünden dinleyeceğimiz ikinci eser Kayseri yöresine ait anonim bir Çerkes şarkısı bu. Kayseri'de ve Bolu'da yaşayan Çerkesler dillerini ve dolayısıyla kültürlerini de korumuşlar. Ne yazık ki bizimkiler dillerini olduğu gibi kültürlerini de koruyamamışlar. Fakat buna rağmen ben çocukluğumda ve ilk gençliğimde Dedemlerin konuştuğu Çerkezçeyi hala kulaklarımda işitiyorum. Çerkezçe 4-5 kelimeden başka bir şey bilmemekle birlikte o dili duyduğumda onun özellikle çok kendine has ıslığımsı vurgularını işittiğimde geçip giden nesilleri, onların bıraktığı anıları ve ölmüş olan göremizdeki o Çerkezçeyi düşündükçe biraz hüzünleniyorum açıkçası. Bu sebeple Kardeş türkülerin icrasından sizlere dinleteceğim bu çerkezce eser benim için ayrıca çok önemli. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz ki yorumda kanaatimce güzel bir yorum olmuş. Şimdi kardeş türkülerden dinliyoruz. Kayseri no Kayseri Go! <Gülüyor> Heyeus a makou khoulla hia Her qadaa azejnus Her qadaa ya klarou richtig do garssig ja yine kardeş türkülerden dinleyeceğimiz bir eser var ama bu sefer Hemavaz isimli albümden iki eseri burada birbirine ulamışlar. Fehmiye Çelik ve Feryal Öneyin icra ettiği iki eser ardarda geliyor burada. Bunlardan ilki anonim bir Rum şarkısı Manakimu. Hemen peşine ulanan eser ise Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten derlenen ben Kendimi Gül'ün Dibinde Buldum isimli türkü. Hirazkar makamında bir türkü bu. Önce sadece mana kim uyumu sizlere dinletsem diye düşündüm. Fakat arada okunan bir şiir var. Onun sözlerine dikkat ederseniz bu iki eserin birbirine ulanması öylesine yapılmış bir şey değil. Kaydın ortasında dinleyeceğiniz sözlere ve onun anlamına doğrudan atıfta bulunan bir tercih. Bu sebeple Sadece Manakimu'yu dinletmeyeceğim sizlere. Kardeş türkülerin birbirine uladığı gibi Fehmiye Çelik'ten önce sonra da Feryal Öney'den Manakimu ve Ben Kendimi Gül'ün Dibinde Buldum isimli türküleri dinliyoruz. Müzik Kalevlerin etrafında Sır dolayı dönen zebekler Devran dönen Yol suyun öte yanına düşerse Ne gam Teovaki Sesler fiyakadan kutaklaşır Gölgeler selamlaşır sırada Ahmet Aslan ve Kemal Dinç'in birlikte çıkarttıkları Duo isimli albümden iki eser var. İkisi de Kürtçe. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Mehmet Çapan'a ait. Dinleyeceğimiz eserin ismi Mezela Seydamı. Müzik از عشق و دیاره مزلا سیده خو از عشق و دیاره مزلا mən nə görüm o Oras men o kuyu, zamanı manik no önüne sev. bir bizni davu gür bir bütünü Ahmet Aslan ve Kemal Dinç'in çıkarttıkları Doğu isimli albümden dinleyeceğimiz ikinci eser anonim. Metin Kemal Kahraman'ın derledikleri bir eser bu. Bu da Kürtçe ve bunu da yine az önce olduğu gibi Ahmet Aslan icra ediyor. Heredia <gülüyor> İstanbul yol gözü plağmı yol özu duruyor plağmı yol özu duruyor İstanbul yolu kısmı Kala manyak zafirli, Almanya'da zafirli. hafta bu kadar sürgün yaşamış ve eziyet çekmiş halkların eserlerinden sizlere örnekler dinletmişken programı sonuna ayırdığımız bölümde uzun zamandır listemde bekleyen bir ağıtı daha doğrusu ağıt silsilesini sizlerle paylaşmak istedim. Bu dinleyeceğimiz kaydı ben Facebook'taki Halkların Değil Coğrafyanın Müziği isimli sayfadan aldım. Orada hem bu kaydı bulabilirsiniz hem de bu kayıtla ilgili ayrıntılı malumat aktarılıyor. Şöyle ki bu kayıt Karamanlı Rumların mübadele sonrası yaktıkları ağıtmış. Bu ağıtlar daha doğrusu. Ve Sanasis Papa Nikolao 1979 ve 1987 yıllarında kaydetmiş bu eserleri. Burada dört tane ağıt dinleyeceğiz peş peşe. Ki sözleri de gerçekten çok etkileyici. Örneğin kici evleri de vardır garışık, Türklerinden Hristiyanlar barışık diye başlıyor. Bir tanesinin sözleri: Bir diğerinde evlerimiz birer birer yazıldı. Bu senedirliğimiz bozuldu. Mezerimiz gurbetelde kazıldı. Gazın mezarımız bari burada olsun. Dizeleri var. Bir diğerinde değirmenin yolu eteği daşı. Günümüz geçirsin garalı kışı. Ne bulgur öğüttüm, ne aşı ettim. Aç susuz çöllerde düşün gidelim. Ferman büyük yerden. Hatın ne şeklinde dizeler var. Sözler çok sade olmasına rağmen halk şarkılarındaki o vurucu, süssüz, gösterişsiz, çarpıcı anlamları çok güzel aktarıyor kanımca. Anlattığı hikayenin de çok aslında acı bir hikaye olması belki biraz daha etkileyici kılıyor bu sözleri. Sözü uzatmak istemiyorum ama gurbetin ve sürgünün çok acı tarafı aslında kişinin benliğinde yaralar açması. Zira kişinin benliğini oluşturan en önemli şeylerden birisi kültürel hafıza. Çünkü hafıza sadece nörofizyolojik süreçlere bağlı bir şey değil. Aslında çok yaygınca mekanla, sosyal ilişkilerle ve başka birçok şeyle ilgili bir husus. Bir insanın ya da bir toplumun kültürel hafızasını doğrudan travmaya uğratacak bir mekan değişikliği onun elbette ki benliğinde de yaralar açıyor. Bu sebeple gurbet... Tehcir ve sürgün insanların eziyet çekmeleri ya da fiziksel sıkıntı çekmeleri anlamına gelmiyor. Aksine benliklerinde oluşan yaraların onların canını yakması çekilen fiziksel sıkıntılardan çok daha ağır şeyler. Yani anlatmaya çalıştığım fiziksel eziyete katlanabilirsiniz ama benliğinizde açılan yaralara katlanmanız hem çok daha zordur hem de o yaraların sarılması pek mümkün olmuyor ve nesiller boyu bunun acısı etkisi devam ediyor buradaki kayıtları dinlerken o yüzden çok etkileniyorum ben umarım sizler de benim gibi etkilenerek dinlersiniz ve seversiniz şimdi Sanasiz papa nikolau'nun yaptığı bu kayıtlardan karamanlılar mübadele ağıtlarını dinliyoruz kicaba şevleri demir Yardır karışık Türklerine hristiyenler barışık Ne yıllar itik Ne bulgur aşlık Sevgili yurtları Koyup gidelim Ferman büyük yerde Hatın edelim Aşığın sadığın Dertleri çoktur Derdime dermanım Akrabam yoktur, gelim inşa oğtur da zulüm haktur. Gidelim yavril her, haydi gidelim. Yaman, şimdi neydi? Bir Evlerin birer yaz, birer yazıldı. Bu sene dur dirliği, giz bozuldu. Vazgeçerim ye bari burdasın. Ne unaridiyek ne bulgurashlaye. Ver alı günler haydin gidel ye ye, sen ne dedin? Ya lüferin kimse da olması her millet içinde namaz kılmasaydı. Mermenin şimdiye getir. Meğer benim yoluma günümüz geçiyorsun, Bulğur öğütümle, yaşlı öğütüm, alsızlı çöllerde düştüm gidelim. Ferman böyük yölder, kadın izlerim. Gidelim yavrularım, çok irili kulaklar döktüm, döktüm, yollarda. Bir ufakları döktüm yazıldılar, alsızlı çöllerde düştüm gidelim de. Ferman böyük yölder, kadın izlerim. Gidelim yavrular, haydi gidelim. Değilmenin yolu eteği taşı, günümüz geçirsin, kararı koşu. Yurttum, ne bulukları yedik, ne aşırı yedik. Arsus uçurlarda deşin gidelim. Ben büyüklerden kadın gidelim. Evlerimiz birer birer sayıldı. Şu sene de dilimiz bozuldu. Gidelim yavrolar, hadi gidelim. Arsus uçurlarda gidelim. Gider gider gider kunduramam, kundurum. O uçurların güreğim ben derd olur diye. Baksa baksa geldim nar bulamadım, ziyerim yanında da kar bulamadım. Her şeyin dağların karı. Arşin dağların karın erişin ensin şerfiydi de vay biridir. Ne elim benim kolum ağrıyor başı. Güneğim gerçer şey ağarıyor şey. Ne bulur uttim ağaş ettim ağaş suyu çöller berdisin güllerim. Bir de halim koş Evlerimiz birer birer şahil şu senada de dirliğimiz bozuldu, şu senada de dirliğimiz bozuldu. Bakça bakça geldim, nar bulamadı, bir erim yandı da var, bulamadım bu temiz açılamış, bir elim yandı da var, bulamadım. Gidelim komşolar, haydi gidelim. Aslısı görler dedi, şimdi gidelim. Baksa baksa geldim, nar bulamadı, ök diyelim yandı, dağlar bulamadı. Ne düşünün, dağların korun, ne düşünün? Ölçün, salfiydi, doğaydı, bürüldü. Her birimiz bir adam başın aşağı çöküşü çocuklara getir. Kim kimi, kimi kimse mi yok? bir Allah'tan gayri kimse mi yok? Of. Ana çocuklarıma getirdi. Gelenler oğadlarını e getirdi. Allah oğlanı ben da Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Mehmet Richard Önal, Tolga Sadri Koca Erkek ve Erdem Görgün'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dile Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Mehmet Richard Önal, Tolga Sadri Koca Erkek ve Erdem Görgün'e teşekkür ederiz.